Türkçe Peri Masalları Zeki Maria Evvel zaman içinde güçlü bir krallıkta Gobin adında bir tüccar yaşıyordu. Gobin ülkesinin en zengin tüccarıydı ve sarayın yakınında oturuyordu. Gobin'in üç kızı vardı. En büyük kızının adı Elena, ortanca kızı Greta, en küçük kızının ise adı Maria'ydı en güzel olanı Maria'ydı. Bir gün kral tüccarı sarayına davet etti. Merhaba majesteleri. Gel Gobin, hoş geldin. Majesteleri beni mi görmek istedi? Evet Gobin, komşu krallıkla çok büyük bir ticaret anlaşması yaptık. Ürünleri oraya güvenli bir şekilde götürebilecek, güvenilebilir birini ihtiyacımız var. Ve ben de bunu senin yapmanı istiyorum. Kralı dinledikten sonra Gobin düşüncelere daldı. Kızları için endişeleniyordu çünkü daha önce hiç onları yalnız bırakmamıştı. Sorun nedir Gobin? Neden böyle sessizsin? Önemli bir şey değil majesteleri. Yalnızca eğer gidersem kızlarım evde yalnız kalacaklar. Sadece onlar için endişeleniyorum. Hepsi bu. Hiç merak etme. Senin yokluğunda kızlarına çok iyi bakılacak. Bir sorun olmayacak. Tamam majesteleri. Gobin kızlarını yalnız bırakmak istemiyordu ama kralın bu isteğini de geri çeviremezdi. Kızlarıyla vedalaşmak için eve gitti. İçinde gül olan üç saksı buldu. Kızlarına birer gül verdi ve onlara şöyle dedi. İş nedeniyle seyahate çıkıyorum. Sakın eve kimseyi almayın. Eğer alırsanız bu saksılar sayesinde bundan benim haberim olacak. Bir sorun olmayacak baba. Seyahatinde bizim için endişelenmem. Gobin kızlarıyla vedalaştı ve oradan ayrıldı. Ertesi gün kral iki arkadaşıyla birlikte tüccarın evine gitti. Evlerine geldiğini gören Maria kız kardeşlerine, ''Kilere gidip krala şarap getirelim. Ben anahtarı getireceğim. Elena sen feneri getir. Greta sen de şişeyi al.'' dedi. Maria'nın bu sözlerini duyan kral şöyle dedi. ''Hayır, hiç zahmet etmeyin. Bir şey istemiyorum.'' Gerek yok. Tamam. Duydun mu Maria? Kral bir şey istemiyormuş. Ekimiz hiçbir yere gitmiyoruz. Tamam. Siz gelmeyin. Ama ben kesinlikle gidiyorum. Maria oradan ayrıldı. Komşularından birinin evine koştu. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Kim o? Gecenin bu vaktinde kim geldi acaba? Teyze, ben Maria. Lütfen kapıyı aç. Oh, Maria, gecenin bu vaktinde neden geldin canım? Teyze, kız kardeşimle kavga ettim. Lütfen bu gece sende kalmama izin ver. Oo, oh, tamam. Gel, içeri gel kızım. Maria geceyi yaşlı kadının evinde geçirdi. Maria dönmeyince kral çok öfkelendi. Maria sabah eve geldiğinde babalarına itaatsizlik ettikleri için ablalarının saksılarındaki güllerin solduğunu gördü. En büyük ablasının odasına gitti. Elena'yı cam kenarında dikilmiş sarayın bahçesine bakarken buldu. Maria geri gelmişsin. Bak. Bahçedeki elmalar ne kadar güzel. Çok da lezzetli olmalılar. Lütfen git ve bana elma topla. Elena, büyüdün ama hala çocuk gibi davranıyorsun. Ha? Lütfen Maria, git hadi. Tamam, gideceğim. Maria camdan atladı ve bahçeye gitti. Elma topladı. Tam eve dönerken Elena bağırdı. Maria, hemen ileride bir limon ağacı var. Limon da topla lütfen. Maria yine bahçeye doğru koştu ve limonları topladıktan sonra... ...tam eve dönmek üzereyken bahçıvan onu gördü. Onu yakalamak için peşinden koştu. Dur! Limonları toplayıp nereye gittiğini sanıyorsun öyle sen! Dur! <Gülüyor> Seni bir elime geçirirsem görürsün gününü. Sana bir ders vereceğim. Maria bahçıvanı sert bir şekilde itti. Kötü bir şekilde düştüğü için bir süre yerinden kalkamadı ve Maria oradan kaçtı. Hırsızın kim olduğunu ve nereye kaçtığını kimse anlayamadı. Maria eve geldi. Elma ve limonları Elena'ya verdi ve ona çıkıştı. Senin yüzünden başım nasıl belaya girdi gördün mü? Bundan sonra benden böyle bir şey isteme. Anladın mı? Maria gitti. Söyledikleri Elena'yı hiç etkilemedi. Elena elmaları yemeye başladı. Hmm, elmalar çok tatlıymış. Hmm. Neyse ki Maria gidip topladım. Yoksa tadını nereden bilecektim? Mmm Zavallı bahçevan Hala acı içinde bağırıyor olmalı. <gülüyor> Ertesi gün diğer ablasının canı muz çekti. Maria'dan ona muz getirmesini istedi. Önceki gün olanlar yüzünden Maria tekrar oraya gitmek istemiyordu ama ablası çok ısrar ettiği için bahçeye gitti. Bu sefer bahçeye gittiğinde kral yürüyüş yapıyordu. Maria'yı gördü. Aaa demek sendin. Bunun cezasını çekeceksin. Kral Maria'ya birkaç soru sordu ve Maria suçunu kabul etti. Kral ona şöyle dedi. İşlediğin suç için seni kendi evinde cezalandıracağım. Benimle gel. Kral evine doğru yürümeye başladı, Maria onu takip etti. Kral, Maria'nın kaçmadığından emin olmak için sürekli arkasına bakıyordu. Sonra birden arkasına baktığında Maria'nın ortadan kaybolduğunu gördü. Buharlaşmıştı adeta. Şehrin her yerinde arama çalışmaları başlatıldı ama hiçbir yerde bulunamadı. Kral küplere binmişti. Öfkeli bir kişiliğe sahip olan kral kısa süre sonra hastalandı. Aylar boyunca sağlık durumu iyiye gitmedi. Bu arada Maria'nın ablaları kralın iki arkadaşıyla evlendi. Ve ikisinin de bebekleri oldu. Bir gün Maria en büyük ablasının evine gizlice girdi. İki çocuğu da alıp onlarla oradan kaçtı. Bebekleri çiçeklerle bezeli güzel bir sepete koydu. İçinde bebek olduğu anlaşılmasın diye üstlerine de çiçekler serpti. Sonra erkek gibi giyindi, sepeti başının üstüne koydu ve saraya doğru yürüdü. Şöyle bağırıyordu. Krala bu çiçekleri kim ulaştıracak? Aşk yüzünden hastalandı. Kim aşk yüzünden hastalandı? Krala bu çiçekleri kim ulaştıracak? Yatağında istirahat eden kral sesi duydu. Dışarıda bekleyen muhafazı odasına çağırdı. Ah. Dinle, içeri gel. Şu dışarıda bağıran adamdan çiçekleri satın al hemen. Muhafız gitti ve çiçek sepetini satın aldı. Sepeti krala verdi. Kral sepetin kapağını kaldırır kaldırmaz, içinden gelen ağlama sesini duydu. Sepette çiçeklerin arasındaki iki bebeği gördü. Kalbi sevgiyle doldu. Bu hediyesi için Maria için ne yapabileceğini düşündü. Ama sonra Maria'nın ona nasıl hakaret ettiğini hatırladı. Yine öfkelendi. Maria'dan intikam almaya karar verdi. Tam o sırada içeri bir muhafız girdi. Majesteleri, iş için seyahate yolladığınız tüccar geri döndü efendim. Tamam. Yarın taştan yapılmış bir paltoyla sarayda olmasını söyle ona. Ve gelmediği takdirde cezalandırılacağını da. Tamam majesteleri. Evinin halini gören tüccar çok üzüldü. Kızları hiçbir sorun çıkmayacağına dair söz vermişti. Ama döndüğünde kızlarından hiçbirini evde bulamamıştı. İki büyük kızının ondan izin almadan evlendiğini anladı. Muhafız eve ulaştı. Beni dinleyin, yüce kralımız, yarın taştan yapılmış bir paltoyla sizin sarayda hazır bulunmanızı emrediyor. Eğer gelmeyecek olursanız cezalandırılacaksınız. Tüccar kaderin bu cilvesine üzüldü. Maria'nın nerede olduğunu bilen yoktu. Bir yandan da kralın palto istemiş olması onu korkutmuştu. Bir günde öyle bir palto yaptırabilmesi imkansızdı. Bir günde öyle bir paltoyu nasıl hazır edeceğim ben? Baba, paltoyu merak etme. Sadece bu tebeşiri götür ve... ...kralın palto için ölçüsünü almaya geldiğini söyle. Tüccar kızını anlamadı. Ama Maria'ya güveniyordu. Saraya elinde bir tebeşirle gitti. Elin boş mu geldin? Palto nerede? Majesteleri, lütfen beni affedin. Ama paltoyu hazırlayamadım. Tamam, ölmeye hazır ol öyleyse. Hayır majesteleri, lütfen beni affedin. Bırakın gideyim. Kendini kurtarmak istiyorsan kızını bana teslim et. Tüccar hiçbir şey söylemeden evine döndü. Kızını nasıl krala teslim edeceğini düşünürken çok üzüldü. Eve geldiğinde Maria'yı orada oturmuş, onu beklerken buldu. Baba, orada ne oldu? Ne olacak kızım? Ne yapacağım ben şimdi? Kral bir türlü kabul etmiyor. Paltoyu yerine seni ona teslim etmemi emretti. Merak etme baba. Bana tıpa tıp benzeyen bir oyuncak bebek götür. Bebeğin başının etrafında bir ip olmalı. O ipi çekerek evet ya da hayır diye cevap vereceğim. Ertesi gün tüccar Maria ile birlikte saraya gitti. Kral Maria'nın odasına gönderilmesini emretti. Askerler Maria'yı kralın odasına götürdü. Maria, oyuncak bebeği elbisenin arasına gizlemişti. Kapılar kapanır kapanmaz, oyuncak bebeği elbisenin arasından hiç fark ettirmeden çıkardı, yatağın altına sakladı. Bebeğin ipi elindeydi. Maria! Umarım iyisindir. Maria ipi oynatıp bebeğin kafasına eğdi. Kral ona birçok soru sordu. Hatalarını tek tek vurguladı. Hatalarını sıralarken her seferinde Maria bebeğin başına oynattı. Bu nedenlerle seni ölüme mahkum ediyorum. Kral kılıcını çekti ve kafasına çizdi. Kafası yere düşer düşmez, kral sanki ayağını bir öpmüş gibi bir hisse kapıldı. Ölümden sonra bile böyle bir sevgi. Ne yaptım ben? Seni kendi ellerimle öldürdüm. Artık ben de hayatta kalmayacağım. Kral tam kendi kafasını kesmek üzereyken Maria yatağın altından çıktı ve kral ona sarıldı. İkisi evlendiler ve sonsuza dek mutlu yaşadılar.